''Velhamdülillah ve salatu vesselamu alâ Bilirsiniz, insanoğlu düşünen bir varlık. Ama bazen bu düşüncelerimiz olumlu ya da olumsuz olabiliyor. Bugün düşündüğümüzü yarın daha farklı düşünebiliyoruz. Yani kendimizi nasıl hissediyorsak bugünkü algılarımız ona göre değişiyor. Bugünkü programımızda yanlış olan düşüncelerimizden altı tanesini işlemeye çalışacağız. Her birimizin bu maddeler içerisinde mutlaka alacakları var. Tabi bunlar altıyla sınırlı değil ama en çok konuşulan, yapılan araştırmalarda insanın bilinçsel olarak yaptığı yanlışların en önde gelenlerini bugün işlemeye çalışacağız. Bu maddelere geçmeden önce şöyle bir düşünelim. Hepimiz insanız. Her insanın birbiriyle ortak bir takım hareketleri var. İşte onlardan bir tanesi varoluşu sorgulamaktır. İnsanoğlu bazen sorar kendi kendine, ben kimim, niçin varım, hayatın anlamı ne? Veya sonsuzluktan bahsediyorlar. Sonsuzluğun sonu var mı diye düşünür. Bu sorulara cevap ararken genellikle farklı cevap için uzak yerlere giderler veya moda tabir edilen birilerinin yaptıklarının peşinden bu cevaplara ulaşmak isterler. Yüzyıllardır insanlar İslam'ın dışında mutluluk arayışlarına devam etmişler. Dünyanın birçok yerinde farklı inançlar görüyoruz. Ve hızla birbirlerini tanıyan bu internet döneminde insanlar, yeni yeni ekolleri, izimleri deneyerek mutlu olmaya çalışıyorlar. Ama en sonunda bu mutluluklarının yüzeysel ve bir o kadar da yarım olduğunu anlıyorlar. Kardeşlerim, insanın inanması o kadar önemli ki, bir insan inanç duygusunu yakaladığı zaman, Yapılan çalışmalarda ortaya çıkmış, beynin bir bölgesi mutlulukla ilgili hormon salgılamaya başlıyor. O anda ortaya çıkmış ki beynin ön bölgesinde duygu regülasyon yapan bölge aktif hale geliyor. Mutlulukla ilgili kimyasallar salgılanıyor. Yani bir cezbe hali var, bir huşu hali var kişilerde. kendimize yaptığımız en büyük kötülük olan bu zihin oyunlarımızı masaya yatıralım. Yanlışlarımızdan bir tanesi. Ya hep ya da hiç düşüncesi. Her şeyi siyah ya da beyaz diye görmeye başlıyoruz. Arada gri rengin olmadığını düşünüyoruz. Ya şöyledir ya böyledir diye. Bununla ilgili bir etkiden bahsedilmiş halo etkisi. Belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Kısaca bahsetmeye çalışayım. Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalı psikolog Edward Turnut komutanların kendilerine bağlı askerler hakkında bir araştırma yapmış. Her komutana askerlerinin fiziksel yetenekleriyle, işte zekalarıyla, emirleri uygulama becerileriyle ilgili sorular sormuş. Çok şaşırtıcı bir durum ortaya çıkmış. Komutanların üstün asker, en iyi asker diye ...nitelendirdikleri bütün askerler çok iri yapılı, yakışıklı askerler. Komutanlara göre bu askerlerin hepsi aynı zamanda çok iyi nişancı, çok iyi disiplinli, kararlı, liderlik yetenekleri olan askerler. Komutanların askerlerin dış görünüşlerinden etkilendiği, onlara gerçekte var olmayan birçok olumlu özellikler atfedilmesine işte halo etkisi adı veriliyor. Bu hayatımızın her alanında hepimizin zaman zaman içine düştüğü bir yanılsama. Hepimizde yakışıklı ve diyelim ki güzel insanların daha zeki, daha akıllı olduklarına inanma eğilimi var. Her başarılı insanın hayatı boyunca hep doğru kararlar verdiği için başarılı olduğunu zannediyoruz. Halo etkisi deniyor buna. Sadece markaları değil... Kişisel hayatımız üzerinde de son derece etkili bir kavram. Bizim tavır ve davranışlarımızı değerlendiren insanlar, tek bir davranışımızdan bizim hakkımızda genelleme yaparlar. Ve biz de öyle yaparız. Başkalarını bu şekilde yargılarız. Mesela bir insanla karşılaştığınız veya her gün karşılaştığınız insanları, olayları çoğunlukla bu etki altında değerlendiririz bu bir bakıma kısa yoldur. Ama bu yol çoğu kez bize doğru karar verdirirse de bazı durumlarda bizi yanıltabilir. Bazen yararlı, bazen çok tehlikeli olabilir. Neden? Neden yararlı? Hiç vakit kaybetmeden çok kısa bir zamanda bir insana doğru karar aldırabilir bir olay karşısında. Peki neden tehlikeli? Çünkü bu halo etkisiyle insanın yanlış karar alması, hata yapması da oldukça mümkündür. Maalesef ya hep ya da hiç düşüncesi hepimizde belli bir miktarda vardır. Bugün televizyon ekranlarında veya internette birçok reklam izliyoruz. Bazı markalar hakkında hepimizin bir intibası var, bir fikri var doğru mu? Bir marka söyleyelim, X markası. Bu X markasının 30 tane ürünü olsun. X markasından halbuki biz bir tane ürününü kullandık, 29 ürününü kullanmadık. Ama aklımızda ne var, memnun kaldığımız o X markasının bir ürünü kaliteli olduğu için, hoşumuza gittiği için, diğer 29 ürününe bakmadan ne deriz, X markasının ürünüyse al kardeşim. Ne yaptık burada? Yine halo etkisi. Halbuki 29 ürün hakkında hiçbir malumatımız yok. Onu kullananların bize verdiği bir bilgi yok, biz de kullanmadık, tecrübe etmedik ama kalitelidir dedik. Bunu tam tersi olarak da düşünebiliriz. O markanın bir ürününü kullandık, hiç de öyle anlatıldığı gibi çıkmadı. O yüzden ondan nefret ettik ve diğer 29 ürünü kullanmadan onu kötüledik. İşte bu insanlarla ilişkilerimizde de böyle oluyor. Ahmet'le bir arkadaşlığın var Ahmet'in sana göre güzel bir yönü halo etkisiyle beraber sanki hatasız bir insan gibi portreleniyor kafanda ve yarın öbür gün Ahmet bir hata yaptığı zaman ya bunu nasıl yapar bu hatayı diyorsun çünkü sen Ahmet'i bir peygamber sıfatına neredeyse haşa koydun halbuki Ahmet bazı konularda iyiydi bazı konularda yanılabilirdi Bugün siyasette de aynı şeyler var. Bir lider, partinin lideri veya bir görüşü öne atan insan. Sizin hoşunuza giden kısımlar eğer genelleştirilirse, neredeyse şirke varacak derecede her dediğinin doğru olduğunu anlamaya çalışırsınız. İki kere iki beş dese de hayır hayır, beş diyorsa onun bir bildiği vardır dersiniz. İşte halo etkisi. Veya tam tersi. Bir kişinin ağzından çıkan bir yanlışı duyduktan sonra demek ki bu adam beş para etmez. Her dediği yanlıştır. O adam iki kere iki dörttür dese de yok yok beş demek istemiştir de ağzından dört çıkmıştır deriz. İşte bu halo etkisi. En büyük yanlışlarımızdan bir tanesi ve ilk maddemiz. Konu başlığında ya hep ya da hiç düşüncesi. İkincisi aşırı genelleme hastalığı. Kardeşlerim, bir olumsuzluk yaşadığımız zaman bu olumsuzluğu o kadar genelleştiriyoruz ki diyelim bir konuda başarısız olduk. Bu başarısızlık hayatımızın her alanında bizim karşımıza çıkacakmış gibi davranıyoruz. Diğer insanlarla ilişkilerimizde de böyle oluyor. Bir insan bize bir hata yaptı Üzünde durmadı, bizi dövdü, hakaret etti. O adam nereliyse bütün oralılar suçludur. O adam nasıl bir kılık kıyafetteyse veya hangi cemaate bağlıysa o cemaatler şöyle kötüdür diye başlıyoruz. Bu da aşırı genellemeden ortaya çıkıyor. Duymuşsunuzdur sizde uzak değil. Şunlar hep böyle, bu cemaat hep şöyle, şuralılar zaten böyle demiyor muyuz? Veya iyi kararlar aldığımızda da O adamlar çok iyidir ya, şuralılar var ya çok sağlam adamlardır Sözleri şöyle onlar için önemlidir, mert insanlardır deriz Bunlar genellemelerdir Ama bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bu aşırı genelleme ile ilgili yaptığımız yanlış Olumsuzluklarla ilgilidir Diyelim başımıza kötü bir olay geldi Yanlış bir karar verdik Birinden bir yanlış gördük diyelim. Bunu çok büyütüyoruz. Oysaki hayatta olumlu ve olumsuzluklar hiçbir zaman bizi bırakmayacak. Nasıl ki yağmur yağdığı anda güneş ortadan kayboluyor, yağmurun bitiminde çoğu zaman gökkuşağı bizi bekliyor. Hayatta böyledir olumlu ve olumsuz sırayla devam eder. Bazen hiç olumlu güzel şeyler hayatımızda olmayacakmış gibi düşünürüz. Hiç şu tünelin sonundaki ışığı göremeyecek miyim diye hissederken bir bakmışız ki uzun bir zaman güneşle beraberiz. Yani olumlu bir hayat bizi bekliyor. Bir öyle bir böyle imtihan dünyasında işte aşırı genellemede olumsuzluk da Hayatımızı karartan maddelerden bir tanesi. Halbuki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında savaşları kazandığı da oldu, savaşları kaybetti. Hatta sorular soruldu ya, sizin peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl insan, şöyledir, şöyledir, şöyledir diye anlattılar. Onlardan sonra bir soru sormuşlardı. Peki hiç savaşı kaybettiği oldu mu? Evet dediler. Hem kazandı hem kaybetti. Bu soru bilerek sorulmuştu. Çünkü peygamberler de insandı. Evet insanlardan çok ayrı yönleri vardı ama onlar da sonuçta insandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaybettiği zamanlar da oldu savaşı. Taiflilerin ona zulmettiği o acı hatıralar da yaşadı. En yakınındaki insanlar akrabalarının kendisine sırtını döndüğü her türlü neredeyse kötülüğü yaptıkları zamanları da yaşadı ama genelleme yapmadı. Başına bir olumsuzluk geldiği zaman artık ben bunlardan ümidimi kestim demedi. Tam tersine taiflilere dua etti. Hatırlayın melek gelmişti. Allahu Teala zaten uzun dönemdir ağır imtihanları olan yeryüzünde en sevdiği kul olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme meleği aracılığıyla isterse kendisine kötü davranan, zulmeden kapıları kapatan, taşlatan tayifleri iki dağın arasında ezebileceğini bildirmişti. Ama kendisi ne buyurdu? Hayır, onların arasından belki de yarın Allahu Teala'ya ibadet edecek birileri olacaktır. Buna dua etti. Genelleme, özellikle olumsuz bir genelleme bize hep kaybettirecektir. Karı-koca ilişkilerinde de bu böyledir. İnsanlar evlendikten sonra evliliğin evlilik öncesindeki gibi olmadığını anlarlar. O heyecanın, o coşkunun, o belki de tutkunun yerini artık alışkanlıklara, gayeye ulaştıktan sonra yerini biraz monotonluğa bıraktıktan sonra ne oluyor bana demeye başlar. İşte orada şeytanın da etkisiyle bu genellemeler ortaya çıkar. Zaten beni hiç anlamadı ki hep zaten bana şöyle davranıyor. Bu hep, hiç veya herkesle başlayan cümlelerde bu olumsuz, Aşırı genellemeleri duyarsanız, Herkes zaten benim için şöyle düşünüyor. Benim hiç yüzüm gülmedi. Kocam bana hep böyle davrandı. Halbuki örneğin 4 yıllık bir evlilik vardır. 4 yıllık evliliğin içerisinde 3 kez hangi konuysa artık şikayet edilen bir hata yapmıştır. Belki 100 tane iyiliği vardır insanın ama o 3 tane hataya odaklanır. Hep zaten böyleydi. Hep böyle. Ve herkes onun için öyle olur. Genelleme yapar. Herkes üstüme geliyor. Yüzüm benim hiç gülmedi. Bunların hepsi aslında yalandır. Dünyada tebessüm etmemiş veya ağlamamış bir insan yoktur. Dolayısıyla genellemenin bize zarardan başka vereceği bir şey yoktur. Ve son olarak... Bugün hala cemaatlerin kendi aralarındaki bir takım anlaşmazlıkları, siyasi tercihlerin insanlar arasında kavga malzemesi olmasına bakarsanız eğer, aynı yere varırız. Bunlar hepsi genellemeden ibarettir. Şunu bir kez daha anlayalım. Hangi memleket, hangi köyle olursanız olun, o yerde yaratılıp yaratılmayacağına siz karar vermediniz ki, ben şuralıyım deyip övünmenize gerek yok. Çünkü sizin bu konuda hiçbir katkınız yok. Affedersiniz, annenizin, babanızın bile haberi yoktu. Nerede olacaklarına? Dolayısıyla bizim hiçbir katkımız olmayan bir durumda nasıl böbürlenip hava atarız? Ben şuralıyım veya ben şu cemaattenim. Öylesin ama öteki de böyle. Bundan sonra bir karar verelim. Hiç kimsenin Yaptığı yanlışlığı bir memlekete aksettirmeyelim. Hiçbir cemaat ferdinin yaptığı yanlışlığı o cemaatin üzerine atmayalım. Tam tersine iyi bir şey gördüğümüz zaman da bunu genelleştirmeyelim ve hatasızlık isnat etmeyelim. Maalesef bunlar bizi şirke kadar götürüyor. Bir insan bir insanı sevebilir bunda ne var? Zaten sevmek için Sevilmek için dünyaya geldin. Ama aşırılıktan uzak kal. Karını sev, kocanı sev. Ama genellemelerden uzak kal. Yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de sonuçlara atlama şeklinde olur. Nedir bu? Bir sonuca vardık. Bu sonucu destekleyecek kesin kanıtlar olmamasına rağmen olumsuz bir değerlendirme yapmamızdır. Bunda en fazla başvurduğumuz şey... İnsanların aklını okumak. Karşımızdaki insanın bize ters davrandığını düşünürüz ve bunu hiç yoklamayız. Gerçekten ben doğru mu düşünüyorum? Öyle mi anladım? Bana ters davrandığını mı anladım diye? Bunu hiç araştırmayız. Hemen akıl okuruz. Beni artık görmek istemiyor herhalde. Ne yaptım ki bana küstü? Niye benim selamım almadı? Olay şöyle gerçekleşmiştir. ''Arkadaşınızın yanından geçiyorsunuz, seviyorsunuz o arkadaşınızı. Selam verdiniz, selamınızı almadı. Üzüldünüz. Beni artık görmek istemiyor.'' Ve sonra işte başladınız. ''Ne yaptın bana küstü? Acaba şundan dolayı mı? Şu ona bunu mu söyledi? Ya arkadaş, aslında arkadaşın belki hanımıyla kavga etti on dakika önce telefonda veya ödemesi gereken faturaları vardı ödeyemedi.'' İş yerinde acele yapması gereken bir sürü işi vardı yapamadı. Veya akşam eve giderken alacaklarını vereceklerini düşündü o anda daldı. O yüzden seni göremedi fark etmedi. O yüzden selamını alamadı. Ama hemen yaptığımız yanlış şu. Hmm şuna bak ya hemen havalara girdi. Veya bir şey mi yaptım da bana küstü. O anda ona sorsak. Kardeşim iyi misin? Belki cevabını alacağız. Hak sıraya bakmaya biraz dalgınım. Belki bir cenazesi var. Bugün hepimizin elinde cep telefonları var. Her saniyemiz aynı olmayabiliyor. Birbirimize saygılı olmak zorundayız. Hemen kaşından gözünden anlam çıkarmamıza gerek yok. Belki ne, başka bir derdi var. Hepimizin binlerce derdi yok mu? Nasıl bazen biz kendi yaptığımızı bile anlayamıyorsak, unutkanlığımız oluyorsa Başka insanlarda da bu olabilir. İşte akıl okumak da yaptığımız yanlışlardan bir tanesi. Peki bunun nasıl önüne geçebiliriz? Konuşarak, Allahu Teala'nın verdiği dili kullanarak. İyi misin? Yapabileceğim bir şey var mı demek? Ha size derse ki ben şundan şundan dolayı seninle konuşmak istemiyorum. Ne güzel en azından akıl okumanıza gerek kalmaz. Bu hayatımızın birçok döneminde maalesef gördüğümüz, çocukluk yıllarımızdan beri üzerimizden atamadığımız şeylerden bir tanesi. Niye suratını astı, niye selam vermedi, niye böyle davrandı? Bir başka yanlışımız falcılıktır. Yok öyle aklınıza gelen falcılık gibi değil. Bilmem kaç liraya veya hangi internet sitesinde garantil yapılan büyüler karı-kocayı ayırma bilmem neleri falan veya gelecekte şunlar olacak, bunlar olacak şeklindeki falcılıktan bahsetmiyorum. İşlerin kötü gideceğini öngörüyoruz. Ve bunun gerçek olacağına da ikna oluyoruz. En tehlikeli kısmı işte burası. Olumsuz duygunun bir aksi. Sabah kalktınız. Sabahleyin diyelim ki bir gece evvelden biraz böyle uykunuzu azaldınız. Gece saat 11'de yatıp sabah namazına saat 5.30 6'ya doğru kalkıyordunuz. Bir şeyler oldu. Gece saat 3'te yattınız. 3 saatlik bir uykuyla sabah namazına kalktığınız için elbette kendinizi çok dinç hissedemeyebilirsiniz. Şimdi hemen falcılığa başladık. Kalktık. Üzerimize bir ağırlık vardı. Gözümüzü zor açıyoruz. Belki başımız ağrıyor. O anda 2-3 saatlik bir uykuyla kalktığımızı unuttuk. Olacak ya tam abdest almaya giderken kafamızı da kapıya çarptık. Eyvah bugün işlerim kötü gidecek zaten kafam ağrıyor. Bir can sıkıntısı var çünkü uykunu alamamışsın. Ama bir kehanet gibi oldu senin için artık bu. Ve kendini de buna inandırdığın bir kehanet oldu. O yüzden falcılık deniyor buna. Yok yok bugün var bende bir terslik ya. Bugün başıma kötü bir şey gelecek. İyi kötü aldın abdestini. Namaza durdun. Namazda hala o halin devam ediyor. Gözünü zorla açıyorsun falan. Bir yandan da aklında aynı düşünceler var. Ya bugün benim başıma bir şey mi gelecek? Zaten kapıya da çarptım. Böyle bir garip bir hissiyat var içimde. Üzerinizi giydiniz kıyafetinizi işe gittiniz ve artık olumsuz şeylere odaklandınız çünkü o gün başınıza kötü bir olayın geleceğini öngördünüz bu bir kehanetti çünkü gelecekle ilgili bir varsayımdı ve kendinizi buna ikna ettiniz maalesef İş yerinde arkadaşlarınız size her gün yaptıkları latifelerden bir tanesini yapıyor hemen tepki veriyorsunuz ya bir dakika ya bir dur ya Allah Allah ne oldu neyin var ''Ya bir şeyim yok, bugün benimle uğraşmayın.'' Çünkü olumsuz bir şeyin olacağını bekliyorsunuz. İşler kötüye gidecek. Çünkü sizin için kötü başladı o gün. İşte bu gün buy devam eder. Eve gelirsiniz, evde surat ifadeniz asıktır ve her an kötü bir şeyin olacağı beklentisi içerisinde yaşamak sizi çok yormuştur. Yüzünüze, hareketlerinize, konuşmalarınıza bu akseder.'' Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ev hanımları için, gençler için de aynıdır. Güne başlarken nasılsanız o şekilde devam eder. Şunu unutmayın arkadaşlar. Başlangıçlar nasıl olursa devamı da Allah'ın izniyle o şekilde devam eder. Evliliklerde de böyledir. Evlilikler saygısız başladı mı o şekilde devam eder. Güne başlarken de olumlu başlamaya çalışalım. Ne demek bu? Allah'ın izniyle yeniden uyandım. Evet şu an başım ağrıyor. Üç saatlik uykuyla duruyorum. Ama Rabbim Celle Celaluhu huzuruna beni kabul etti. Şimdi abdest alacağım ve huzura duracağım. Bugün bana yeni bir gün hediye edildi. Günde on binlerce insanın öldüğü bir dünyada ben hala yaşıyorum. Hala bugün hanımımı kocamı göreceğim ne kadar beğenmesem de işime gideceğim veya ne kadar işte çamaşır yıkanacak bilmem ne olacak bugün desem de en azından bir yoğun bakım ünitesinde değilim hortumların, kabloların damar yollarının açıldığı bir yoğun bakım ünitesinde karım, çoluğum çocuğum yok bugün ağrıdan duramayacak halde de değilim ve iyi kötü bir hayatım var dolabı açtığım zaman eksiksiz olmasa da bir peynir ekmeğin var deyip, bu olumlamalarla eğer güne başlarsanız, gün içinde arkadaşlarınız da sizden razı olur. Gün bitiminde Rabbimiz Celle Celaluhu, kulunun yaptıklarını görür ve sizden razı olur. O yüzden ne olur? Falcılık yapmayalım. Bugün mesela en büyük yaptığımız yanlışlardan bir tanesi, Kesin benim başıma bir şey gelecek Cübbeli Ahmet hocamızın Bir sohbetinde anlattığı gibi Bize neyi tavsiye ediyor Aman diyor arkadaşlar Ağzınızdan çıkanlara Dikkat edin Çünkü meleklerin amin Dedikleri bir ana dek gelir de Bu sefer sizin için Farklı şeyler olur Mesela sen beni Öldüreceksin Ya sen beni hasta edeceksin var ya Bak eğer onu yapmazsan seni öldürürüm veya birini şikayet ederken kullanırız. Ya var ya inan bu beni öldürecek, hasta edecek. Ya da çocuk bir şeyle oynuyor. Oğlum bak düşeceksin kafanı kıracaksın, elini keseceksin. Veya sen böyle yaparsan ileride hapse gireceksin bak gibi. Bu mevzular ileriye yönelik kehanetlerimiz bir de dile vurunca Allah korusun, Bunların olma olasılığı yükseliyor. En güzeli olumlu düşünmek. Mesela ne diyebiliriz? Oğlum düşeceksin, beynini kıracaksın, kırılacaksın, öleceksin değil. Oğlum onu yapma. Kızım bunu yapma. Düşmezsin inşallah. Veya beni öldüreceksin, senin ölümün benim elimden olacak gibi kötü şeyleri, olumsuz şeyleri dillendirmektense farklı kelimeler yapmak daha güzel. Kardeşlerim bir başkası felaketleştirme veya küçültme yanlışlığıdır. Başımıza gelen bir olay var. Bunun önemini o kadar çok abartırız ki ya da o kadar küçültürüz ki felaketleştiriyoruz olayı. Örneğin bir bardak kırıldı. Bu bardağın kırılması diyelim altılı bir takımdı bu. O kadar büyük ki halbuki başka yerden alınabilir mi? Ne kadardır bunun ederi? Veya o çocuğun, o yavrunun bardağı kırarken elini parçalayıp da biletlerini kesmesi daha büyük bir olay değil miydi? Onu düşünmedik. Aşırı büyüttük mevzuyu. Yani az önce bahsettiğim gibi olayların önemini abarttık. Ya da tam tersine. Küçülttük. Buna dürbün hilesi deniyor. Dürbün kullananlar bilirler. Dürbünle bakarsanız, ''Evet.'' Yakınlaştırır bazen sizi ama dürbünün tersinden baktığınız zaman da mercek görevi görür. Bu sefer de bir şeyleri daha küçük görmüş olursunuz. Buna dürbün hilesi deniyor. Bu da çok önemlidir. Bir şeyi felaketleştirmek ne kadar kötüyse küçültmek de o kadar kötüdür. Yani bir bardak kırıldı tamam bunu felaketleştirme. Ama diyelim ki bir zulüm var, bir haksızlık var, bir haram işleniyor. Bunu da küçültmenin ne var yani? Bu dönemde herkes bunu yapıyor canım. O da insan demenin işin özü dengede gitmek gerekiyor arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında birçok imtihan yaşandı demiştik. Hatırlarsanız üç sene boyunca Mekkeliler kendi akrabaları olmasına rağmen kimseyle görüştürülmedi. Bildiğiniz tehcir, ne ticaret yaptılar kendileriyle, ne yiyecek konusunda yardımcı oldular, Hatta kendilerine gelecek olan o yiyecekleri engellemeye çalıştılar. Böyle kötülük ettiler. Orada çocukların ağlamalarını açlıktan artık nasıl acı çekiyorlarsa bütün Mekkeliler duyuyordu. Ama kalplerinde merhamet vicdan olmadığı için gıklarını çıkarmıyorlar. Aralarından bir iki tanesi yardım etmeye çalışırsa da onlara ağır cezalar veriyorlardı. Şimdi orada ''Kim diyebilir bunlar basit şeylerdir?'' diye. Bir çocuğun açlıktan iniminim inim inlemesi, insanların bir deri bir kemik kalması ve aralarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de olduğu bir zamanı düşünün. Burada öyle bir durum var ki İslam neredeyse artık bitti. Bundan sonra işte Müslümanlar şu hale geldiler ne çocukları oluyor ne karınlarını doyurabiliyorlar. Bak bir grup Müslüman kaldı burada onları da zaten yok edeceğiz diye düşünüyordu insanoğlu. O zaman. Ama ne oldu? Senelerce aç susuz bırakılan açık hapishanede neredeyse bugünün tabiriyle yaşamaya bırakılan insanlardan yeni bir insanoğlu ortaya çıktı. Kendilerine o kötülükleri yapanlara bile iyilikle muamele edecek insanlar oldu. Felaket gibi gördüklerimizin altında da bizim için ibretler, imtihanlar olabiliyor arkadaşlar. Meli malı cümleleri Yine yaptığımız hatalardan bir tanesi. Kendimizi motive ederken maalesef yaptığımız yanlışlar. İşimizi zorlaştıracak gereksiz kurallar koyuyoruz. Onlardan bir tanesi. Bir de etrafımızdakileri de etkiliyoruz. Bizim o kurallarımız neyse o kurallara göre yaşamalarını davranmalarını bekliyoruz. Ve hiçbir esneklik olmuyor maalesef. Mesela hata yapmamalıyım. Eşim benim ne istediğimi gözlerimden anlamalı. Bu bana böyle davranmalı. Bu bana şunu vermeli diye. Meli, malı cümleleri. Örneğin bunu çok iyi yapmalıyım. Yapamazsam başarısızım demektir. Bu bana bunu vermeli ki ben de şöyle yapmalıyım diye. Yani belli bir standartımız oluşturulur. Bunun altına düştüğümüzde utanç veya suçluluk yaşamamıza sebep olur. Böyle hayatımızı motive etmeye çalışırız. İş yerindeki arkadaşlarımızda da bunu görmek, onların üzerinde tahakküm kurmaya çalışırız. Bana böyle davranmalı. Bunu vermeli, şöyle yapmalı. Evliliklerde de, ben eve geldiğim zaman şöyle yapmalı. Beni anlamalı. Ama hayat böyle değil. Meli malı cümleleri, Hayatımızın, bugünkü programdan anlatmaya çalıştığımız, kendi yaptığımız yanlışların, zihnimizden gelen yanlışların en önemlilerinden bir tanesi. Ve bugün etiketleme sona bıraktığımız ve hepimizde maalesef fazla fazla bulunan bir huy. Kardeşlerim insan kendinden başlayarak her şeyi tanımlar, isimlendirir bu normaldir. Çocukluğumuzdan beri bu böyle. Bir örnek vereyim size. Çocuğumuza bizler mesela eskiden sobalar vardı. Bu sobanın tehlikeli olduğunu nasıl anlatırız? Bize anlatıldığı gibi. Mesela ben hatırlıyorum köyde elim biraz yanmıştı. Bu yanma hatıramı paylaşayım. Köye gittiğimizde oğlum bak sobaya yanaşma derdi baba. Ben biraz daha devam ederdim. Biraz zaman geçerdi. Onlar konuşmaya dalardı. O sobaya dokunmam gerekiyor. Hatırlıyorum. Bir daha beni uyardı. Oğlum dokunma, oğlum dokunma. En son onlar kendi aralarında konuşurken sobaya dokundum. Elimi çekene kadar zaten elim, yani parmaklarımın ucu daha doğrusu şişmeye başladı. Tabii Şıllıklar attım vesaire. Şimdi ne oldu? Ben sobanın... Elle dokunulmayacak kadar sıcak ve tehlikeli olduğunu anladım. Ne yaptım şimdi? Bir etiketleme de bulundum. Soba eşittir. Yandığında sıcaktır. Dokunulmaması lazım. Bunda bir zarar yok. Lakin bugün sizlerle paylaşmak istediğim o yanlışlarımızdan bir tanesi olan etiketleme, bizim kendi aramızdaki etiketlemelerden ilgili. İnsanın sosyal durumunu tanımlaması, belli bir kültür kalıbına oturtulması, kültürel kalıbın standartının belirlenmesinde veya nereye ait olduğunu hissediyorsa ben şunlardanım, bunlardanım yani bunların içinde etiketlemeden bahsediyoruz. İnsanları kategorize etmeye çalışıyoruz işin doğrusu. Yani mesela başörtülü diyoruz. Dövmeli, bak uzun saçlı. Bunların hepsi İnsanları kategorize etmek ve etiketlemeden bahseder. Maalesef en çok karşılaştığımız etiketleme biçimi budur. Kılık kıyafetinden dolayı şu berduş mesela. Dikkat ederseniz insan demiyor. Şu berduş, bu dilenci. Veya yüzünde bir, bir yangından kaynaklanan bir şey vardır mesela. Yüzü şöyle insan, böyle insan vesaire diye. Bir insan olarak ele almadan, insanları dinlemeden, ön yargıyla... Saygı çerçevesinden uzak bir şekilde düşünmeden yapılan bu hareketler, maalesef toplum içerisinde çatışmanın, ayrışmanın ve yabancılaşmanın temel sebebi oluyor. İnsanların kılık kıyafeti veya yüzleri ile bir etiketleme. Bazen insan kendi kendine bu yanlışı yapıyor. İlginç. İşte yine bir şey yanlış yaptım. Ben ne kadar beceriksiz zavallı biriyim. Yine bunu böyle yapmamalıydım. Yine yaptım. Ben hiçbir işi beceremeyeceğim. Bu etiketlemeniz dönüyor, dolaşıyor. Başka insanlara nasıl siz bunu yakıştırıyorsanız kendinize de yakıştırdığınızda bir şeyi başaramaz hale geliyorsunuz. Neden buna etiketleme deniyor? Bir mağazaya gittiğinizde kendi bedeninize göre pantolon veya etek aldınız. Bunun belli bir nesi var? Etiketi var yanında. Bütün ayrıntılar yazıyor. İnsanlara da hayali bir etiket yapıştırdığımız gibi mesela Onur şöyle bir adamdır, Veysel böyle bir adamdır, Ayşe böyle bir hanımdır dedik. Halbuki o ondan ibaret değildi. Benim ona taktığım etiketin dışında bir sürü onun güzel veya güzel olmayan hal ve davranışları vardı. Ama ben ona etiket taktım odur o. Mesela on tane iyilik yapmış olsun Ahmet bir tane yanlışı olsun eğer ben o yanlışı odaklanıp onu etiketlersem Ahmet yanlış bir adamdır bir dakikaya dokuz tane iyiliği vardı bunun yanlıştı Ahmet veya tam tersine dünyanın en iyisidir bir etiketleme yaptım İşte bunlar insanları kategorize etmenin yanlışlıklarından bir tanesi yani ben niye etiketleme yapıyorum ya ben yargıç mıyım ben kimim benim nasıl hatalarım, günahlarım oluyorsa, iyiliklerim oluyorsa, korkularım oluyorsa, karşımdaki insanın da öyle. İşte bu bizi aslında bir yere daha getiriyor. Aşırılıktan kaçmamız lazım. Yani Allahü Teala'nın da emri zaten budur. Bir insanı sevebiliriz, bu hocamız olabilir. Ama o size tapınma hakkını vermez. Bu aşırıya kaçıp da onun her söylediğinin doğru olduğu Kur'an'da sabitlenmiş işte o naslardan bir tanesi olduğunu bize anlatmaz. Veya bir insanı kötülerken de o insanın dünyanın en kötü, en hilebaz, en işe yaramaz insanı olduğunu sonucuna da bizi getirmez. Hocanızı severken eğer aşırıya kaçarsanız şirke de gidebilirsiniz. Benim hocam yanlış yapmaz. Her konuda düzgündür. Hiçbir günahı yoktur diyemezsiniz. Hasılı etiketlerken Aşırıya kaçmamak gerekiyor. Bugün yeryüzündeki kutuplaşmalara şu etiketleşmeye bakalım isterseniz. Çatışmalar var dünyanın birçok yerinde değil mi? Hep bir dışlamalar var arkadaşlar. Sonra fanatizm ortaya çıkıyor. Futboldaki fanatizm gibi. Ardından üstünlük mücadelesine dönüşüyor. Yok Husiler şunlarla kavga halinde. Şu gruplar bu gruplarla kavga halinde. Bir tahammülsüzlük var. İşte bunların... İçinde de bugün paylaşmaya çalıştığımız etiketleme var. Cinsiyetçi yaklaşımlardan, feminen eğilimlere, feminist deniyor ya, geleneksel dil kalıplarına kadar her yerde bunu görebilirsiniz. Sözde feminist insanlar. Yani baktığınız zaman kadınların hak ve hukukunun korunması adına bir şeyler yapmaya çalışanların erkek düşmanlığına gittiklerini de görüyorsunuz. Pozitif ayrımcılık adı altında birçok kanunsuzluğun ortaya çıktığını da şahit oluyorsunuz. Cinsiyetçi yaklaşımlarda da bu etiketlemeler var maalesef. Yani işin özü arkadaşlar. İnsanın psikolojik iç ahenginde bile etiketlerin rolü vardır. Bu kişinin içinde yaşadığı toplumun normal saydığı ölçülerin dışında sayılması nedeniyle diğer o toplumdaki vatandaşlar tarafından kişiye saygınlığını azaltıcı bir atıfta bulunmasıyla dokunulabilir, hakları sınırlandırılabilir bir hale getirilir. Son zamanlarda Müslümanların arasında da bazı etiketler var. Ekstremist Müslüman bunlar veya cihadist gibi. Müslümanları veya ülkelerini müdahaleye açık hale getiriyorlar. 11 Eylül saldırılarını düşünün, üzerinden kaç sene geçti ama bu saldırıların üzerinden Hangi ülkelere zulmedildi, neler yapıldı? Hangi silahlar satıldı? Hangi petrol rafinerileri ortaya çıktı? Bunların temelinde işte bu etiketlemeler vardı. Müslümanlar eşittir terörist. İşte Müslümanlar şurada şu terörist saldırı yaptılar. Sonuçta biz de buraya gittik diye ne yaptılar? Bir bahane icat ettiler. Arkadaşlar bütün insanlar için en iyi yol... Eğer güzel bir dünyada yaşamak istiyorsak, etiketlerden kurtulmaktan, mesafeleri ortadan kaldırmaktan ve kırılan bütün kalpleri tamir etmekten başka bir yolumuz yok. Bugün birkaç tane böyle yaptığımız yanlışlardan bahsettikten sonra şunu söyleyebiliriz. Kardeşlerim, insan sadece etten, kemikten, kandan, sudan ibaret değil. İnsanın bedenini diri tutan, hayata bağlayan, Hareketlerini yapmasını sağlayan asıl varlığı var, o da ruhudur. Ve insanın hayatı ana rahminde o ruhun verilmesiyle başlar. Canlılarda hayat kaynağı olan güç, özellikle insanın manevi cevheri derler ruha, insanın özü derler. Evet, hepimiz insanız ve bedenimiz var. Bedenimizin yemeye, içmeye, yıkanmaya, giyinmeye, tedaviye ihtiyacı olduğu gibi ruhumuzun da sevmeye, sevilmeye, beğenmeye, beğenilmeye, bilmeye, anlamaya, iyilik yapmaya veya iyilik görmeye en önemlisi inanca ihtiyacı var. Onun da gıdası ihtiyacıdır. Ve ruhun huzuru, Hayatın ve insanlığın huzurudur. Bedenimiz zaten ölümlü ama ruh ölümsüz. Eğer ruh olmasaydı sorumluluktan söz etmek doğru olmazdı ki. Hayvanların sorumluluğu yok. Beden gibi ruhun da beslenmesi, güçlenmesi, temizlenmesi, arınması gerekiyor. Ruhen sağlığı yerinde olmayanlar, bedenen ya hasta, ya da hastalanmaya adaydırlar. Ruhen sağlıklı olanlar, inanın ilaçtan daha güçlü bir dirence sahiptirler. İnsan, programımızın başında bahsettiğimiz gibi, Sosyal bir varlık. İnsanlarla ilişkileri olan bir toplumda, Birçok ilişkilerimiz var, Ekonomik ilişkilerimiz var, Sosyal ilişkilerimiz var, Vicdani ilişkilerimiz var. Doğduğumuz andan itibaren, Ailemizle yaşıyoruz. Birçok duyguları öğreniyoruz. Yardımlaşmayı, sevgiyi, şefkati vesaire. Ve insanların arasındaki o bağ, çocukluk yıllarında eğer güçlü olursa, güven, huzur, mutluluk, ilerleyen yıllarda da bunlar olur. Bugün bahsetmeye çalıştığımız, şöyle en azından başlıklarını tekrar ederek söyleyelim. Ya hep ya da hiç düşüncesi, sonra aşırı genelleme hastalığımız. Sonuçlara atlamamız yani akıl okumamız veya falcılık yapmamız, olayları aşırı büyütmemiz, felaketleştirmemiz veya şöyle olmalı, böyle olmalı gibi melimalı cümlelerimiz veya insanları ya da kendimizi etiketleştirmemiz bizim hayatımızı çekilmez hale getiren etmenlerden. Kardeşlerim öğrenme, düşünme yoluyla gerçekleşiyor. En azından düşünme yollarıyla da gerçekleşiyor. İnsan düşünme yoluyla birçok sorununu çözebiliyor. Bazen kıyas yapabiliyor. Aralarında benzer veya ayrı yönler var mı buna bakabiliyor. Veya aralarındaki ilişkiyi keşfedebiliyor. Yani sonuçlara insan düşünerek ulaşabiliyor. Düşünme sebebiyle yeni sonuçlara ulaşabilmek için tasarılarını ve Eski bilgilerini insanoğlu düzenleyebiliyor. Dolayısıyla bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığımız mevzular insanla ilgiliydi. Programımızın sonunda şunu da paylaşalım ve sizlere veda edelim. Kardeşlerim, ucuz alan ucuz verir. Çocuk bir inciyi bir ekmeğe değişebilir. Çünkü bilmez onun ne kadar ettiğini. Hayatınızın içinde İmanın bir inci olduğunu unutmayın. Ve o incinin kıymetini bilin. Kıymetli hazinenin kilitleri olur. Öyle ortalıkta dolanmaz. Hazinenin değerini zaten öyle anlarız. Biz dikkat edelim. Derler ya, dertler insanı Allah'a yaklaştırır. Kimin derdi çoksa, kalbi Allah'a aslında en yakındır. Neden? Çünkü elleri, dilleri duadadır. Zaten dert insana göz açtırmak için verilmiştir. Dert gece gibidir. Dertle açılan gönüller gündüz gibidir. Dert neredeyse, Deva oraya gider. Sular da öyle. Neresi alçaksa su oraya doğru akar. Unutkanlık, Yanılma, ve şaşırmalar çoğaldı mı bil ki, Rabbine karşı saygıda kusur, emirlerine karşı gevşeklik vardır. İçi başka, dışı başka baktı mı insan, şaşı görür. Kalp gözüyle bakan iki değil, bir görür. İnsan ölümden değil, aslında kendinden kaçıyor. Görevlerini yapmadığı için, kendini suçlu biliyor, ondan kaçıyor. Oysa, Allah Celle Celaluhu, Rahmandır, Tevvaptır. Tevbeleri kabul edendir. Tövbesiz hayat, baştan sona ölümdür. Allah ile beraber olunca, ömür de hoş, ölüm de hoştur. O kadar madde saydık. Aslında hastalığımız belli, ilacımız da belli. E ilaç durduğu yerde tesir etmez insana ancak açılıp içildi mi Allah'ın izniyle yok eder hastalıkları, bakarak bir işe yaramaz. İşte Kur'an, işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalplere şifadır, dertlere devadır. Nasıl ki ilaç durduğu yerde ona bakarak fayda vermiyorsa, eserler okunmadan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilinmeden, Kur'an tefsirleriyle bilinmeden, okunmadan nasıl yol alabilirsin? Ağzını suyla yıkayan, kalbini de tövbeyle yıkamalı ki, dışı gibi içi de pak olsun. Başkasına kuyu kazan, içine kendi düşer. Sen kazma ki, bir gün o kazdığın kuyuya düşmeyesin. Allah için ne verirsen, sana da onu verirler. Su verene su, Ekmek verene ekmek verirler. Allah uğruna can verene de can verirler. Gönül de bir topraktır. Sen o temiz toprağa güzel sözler ek ki, sana güzel meyveler verebilsin. Kılavuzsuz yola çıkan dolanır durur. İki günlük yol ona yüz günlük yol olur. Kaynayan tencerenin içinde ne olduğu kapağı açılmadan anlaşılmaz. Dilimizde de böyledir. Konuşmaya başladık mı, gönlümüzde neler olduğu anlaşılır. Allah her insanın kalbine onun ne için yaratılmışsa o işin sevgisini de koymuştur. Yaptığı işi seve seve yapanların halinden belli değil mi? Ve gönül vermeyene gönül vermezler. Ülkeleri fethetmekten daha zor gönülleri fethetmektir. Fatihler, ülkeleri değil, gönülleri fethedenlerdir. Dünyada gördüğün ne kadar güzellik varsa, hepsi senin için. Bu güzellik, Şükür ile tamamlanır. Bunu bil. Şükür yoksa güzellikler de gizlenir. Göz görmek içindir evet. Ama güneş olmadıktan sonra ne fayda? Akıl gözü de Kur'an güneşiyle görür ancak. Allahu Teala nefsimizden gelen şeylerden, yanlış duygu ve düşüncelerden Olumsuz hissiyatlarımızdan bizleri muhafaza eylesin. İnsanlarla iyi geçinen ne başkalarına ne de kendi nefsine zulmedenlerden eylemesin. Rabbiniz Celle Celaluhu gösterdiği yolda istikrarla ve istikametle yürümeyi nasip etsin cümlemize. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed.